Teslimeram başlıyor. No Radyo. Aşkarim Pollard Sayneri miyatek. atacak? Sesli Meram'dan herkese iyi akşamlar. Saatler 21.05'i gösteriyor. Dünya ile muhabbeti, dünya ile sohbetin finalinden sonra biz varız yayında. Sesli Meram No Radyo'nun çatısı altında benzeşleriyle ya da bir örnekleriyle farklı olanı, alternatif olanı paylaşabilmek ya da yaşadığımız çatının içerisinde aslında bahsettiğimiz Konuşmamız elzem olanları bizim hayatımıza dair etkin olan devlet şiddetini, biyopolitikayı ortaya çıkartıp konuşabilmek için bir çaba, bir anlama gayreti. Ve bu akşam sevgili Anjel Dikmen'in namak programına kadar bu nor radyo üzerinde sözcüklerimizle ve seslenişlerimizle hayata dair bir soluk alma çabasını buradan hem paylaşabilmeye hem de anlatabilmeye gayret edeceğim. Mümkün mertebe imkan el verdiğince hayatımızın hem tadı kaçıyor, belirgin, bariz ve açıktan bir güncelleme ile güncellemenin telaşında hayat hakkı ve hukukumuz bir biteviye hiç ediliyor. Bununla beraber yaşadıklarımızı kendimize saklamamız gerektiğini, kendimize saklamamız gerektiğini bildiren ya da bununla hayatımızı dönüştürdüğünü iddia eden iddia etmekte olan devletin yapa geldikleriyle beraber... Çürümeler ve cürümler karşımıza çıkıyor ve cürümlerin nasıl bir istikamete doğru yol aldığı, biçimlendirildiği de artık kendisinden uzak değil, kendisinden öte değil, kendisinden farklı değil ve bir tebiye bu uzamda nasıl bir yaşamın söz konusu edilebileceğini ortaya çıkartan ve aslında hayatımızın dönüşümünü yıkımla şekillendiren bir uzağımı karşımıza çıkartıyor Gerçekliğimiz ya da gerçeklik olarak adlandırdıklarımızın neyle beraber dönüştürüldüğü, nasıl bir uzağıma ulaştırıldığı, erkin cümlelerinin aslında neye yol verdiğiyle ortaya çıkıyor, yaralarımızı çoğaltıyor erkin. Bir hissiyat kruşesi dedim bugünkü programa, zamanı alt diye. Bunca küçüklerimizin, bunca korunaksızlarımızın ve kadınından erkeğine, çoluğundan çocuğuna, karşıt şiddetin şekillendirildiği bir uzamda biz hayatı nerede kurmaya devam ediyoruz ya e hayatın neresindeyiz bu bahsi biraz daha konuşmamız gerekiyor. Biraz daha ilgilenmemiz gereken mesele orada. Yaşaya geldiğimiz uzamın şekillendirilmesinde bizim yerimize karar alan merci olarak kendini atayan Erk Muktedir iktidarın nasıl bir dönüşümü ortaya çıkarttığı ya da nasıl bir dönüşümle beraber hayatımızı biçimlendirdiği karşımızdayken biz erkek egemen ya da Erk, -erk iktidar ve muktedirin ortaya çıkarttıklarının karşısında hayat için ne yapmaya gayret ediyoruz? Ya da insan bahsinin aslında ne olduğunu sorgulayabiliyor muyuz? Birazcık mesele burada katıyor. Birazcık meseleyi çözebildiğimizde ya da bununla ilgili konu konuşabildiğimizde en azından seslendirebildiğimizde yolumuz ve rotamızda birbirini takip ederek, birbirini geliştirerek, birbirinin üzerinde ilerleyerek insana dair olanı insanın Sözcüklerini konuşabilmeyi ya da bunlarla beraber paylaşabilmeyi ortaya çıkartıyor ki farkındalılığı sağlatabilmek, farkındalılık üzerine bir kelamı varsayabilmek ve bununla beraber yol alabilmek için düşünmeye devam etmemiz gerektiği noktasına varıyoruz. Biz insanız, biz düşünen hayvanız diye böbürlenirken aslında... Hayvanlığımızın nasıl bir noktada olduğunu ya da neandertal diye adlandırılan ilk insanın geçmişine doğru gerilemeye devam ettiğimiz karşımıza çıkarken biz sorgusuz, biz sualsiz, biz gayman sessiz, biz kendi içimizde çürümeye devam eden insanlar olarak hangi rotayı nerede bulabiliriz bunun derdiyle yanıyoruz. Hangi rotayı nereden bulursak ancak bir ilerleme sağlayabileceğiz. Bunun derdini paylaşmak için burada programa eğiliyoruz. Ama 3 kişi, ama 5 kişi, ama 50 kişi, ama 100 kişi dinliyor. Bahsettiğimiz şeyler sokak ortasında ya da yaşadığımız sıradan hayatın içerisinde kendi başımızdayken bir sürü şey oluyor. Bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Bunların hiçbiri ne zaman akışlarında, ne duvarlarımızda, hani o sosyal medya terimleriyle, ne duvarlarımızda, ne zaman akışlarımızda, ne flash flash flashlarla, ne son dakikalarla duyuruluyor eksiltiliyoruz. Eksiltildikçe bölüştürülüyoruz. Bölüştürüldükçe sen kadınsın, sen erkeksin diye ayrıştırılıyoruz. Hadi onları da geçiyoruz. Orada bir kere zaten hani ortaklığımızı kaybettiğimiz çok önemli bir nokta orası. Kadın erkek eşitliğinden bir yana ayrıştık. Bir de kadın, erkek eşcinsel, LGBT'yi, queer olarak adlandırılan bölümlerimiz var. Birbirimizi sorgularken birbirimizin detaylarıyla beraber bu muktedir bizim hayatımıza ne yapıyor yahu diye düşünmemiz gerekirken bunu sormayıp, bunu düşünmeyip, bunun peşinden koşmayıp, bunun peşiyle koşup da bir şeyleri tartışmayıp ancak birbirimizin gırtlağınıza çöktüğümüz bir menzil var. Yaşadığımız her günde icra olunan, her taruzda yitirilen hayatın bizatı kendisi zaten. Kurulan bağlarla yapılandırılan cümleler, işlenen sesler, ah ve tühlerle bir yangın yerine dönüştürülmüş... E Gelgelenin bu hali bile kafi görülmeyen cehennemi bataklıkta hayat bir kere daha yutulmak isteniyor. Meselemiz zaten ortada sevgili dinleyen. Dikta kendi boyundurunu var ederken her gün bunu güncellemeye çabalarken tüm o müştereklerimizi alaçele kurban ediyor ve yıkıyor. Dünün ile hemhal bir şimdi imhal ederek imal ederek yarını da bizati kapkaranlık kılmak istiyor. Kapkaranlığın menzili dediğimiz şey hani televizyonlarda yarım saat yayınlanan dizilerde işte bir görünüp bir kaybolan bir şey değil. Kapkaranlık dediğimiz şey hayatımızın içerisinde hepimizi bu çukurun içerisinde yaşamaya alıştırmak. Çukurda mıyız? Dışarısında mıyız? İdrakında mıyız? Ya da onun kıyısında mıyız? Hepimiz için ağır sınavların günlüsü. Aşkırın Polortaynerı, Miyatek Sesli meramdayız elverdiğince Vahakın Hayra Betyan Trio'dan dinledik The Man I Love ve arkasında Time Report Dilijan. Ermenistan resmi televizyonunda arkafon müziği gibi bir şey ama biz insan nedir tartışıyoruz Hani ağır ve çözülme, çözülebilecek bulmacaları değil de neredeyse çözülemeyecek sorunların Menzilinde yaşarken en azından kendi havamızı, kendi rotamızı, psikolojik dengemizi ayakta tutabilmek için e, psikolog bir konum var sessiz. Onu konuşturmayacağım ama yanımızdayken e, iyi ki burada. Tanımadan, bilmeden, işitmeden, görmeden, konuşmadan, belki ses çıkartmadan bir şeyleri anlayabilmek, bir şeyleri idrak edebilmek meselemiz. Tanımadan, bilmeden, görmeden, yaşamadan, başımıza gelmeden bazı fecaetleri fark etmiyoruz. Tanımadan, bilmeden, görmeden, anlamadan ve işitmeden bazı şeylerin ne kadar kötü olduğunu idrakına varamıyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey belki kimilerine çok kolay sekans geliyor. Önündeki kağıt var alıyorsun oradan okuyorsun 50 dakika 55 dakika ne halsa bunu sürdürüyorsun. Bir de yarım saat müziği dayadın mı oluyor sana program diye geçiştirilebilir. Hayatımızda eksiltiliyoruz sevgili dinleyen. Meselemiz o. Hayatımızda bir şeyleri sorgularken ya da kendimizi sorgularmış gibi bulurken, böyle geniş, kocaman yaparken. Bu da belki bir kuyur teoriymiş. Onu da yeni öğrendim. Kadın, erkek ve vesaireden ayrı. Yani bir şeyleri parçalayıp sorgulayabilmek. Ümidin berhava edilmesi gerçek kılınırken benim anlattığım şeyin neresini nereden kurguya çevirebiliyorsunuz? Yaşadığımız şeyde eksiltilmemiz süreklileştirilirken, belki bu biteviye kılınırken... Hatalarımızla yani yaşaya geldiğimiz o hataların üstünden, üstesinden gelebilmek için çığlıklar atıyoruz. Bunu sabah bir sosyolog arkadaşımla da paylaştım. Yaşaya geldiğimiz bedbinliğin, kötülüğün, fecaatin döl yatağındayken burası artık kesin, burası artık bariz, burası artık emin olabileceğiniz üzere bir Türkiye bahsinden ötede, bir ülke bahsinden ötede 17. devletin yıkımı ve 17. devletin yıkımında da harcı olarak insanların kullanıldığı bir menzilken Her gün bir taraftan eksilmeye devam ederken insan nedir sorusu hala varlığını korumaya devam ediyor Tıpkı felsefenin ilk başında çıktığı zamanda olduğu gibi Çiğlik bir rutin haline dönüştürürken Cühelac üretinin hiddetle birliği sağlama alınırken Geriye kalan insan mıdır yoksa bir mekanik midir? Hayatın tadı açılıyor, bariz bir düş kırımı iklimi, söze karşıtlık ve cerahati herkesi derdest edebilmek için el altında tutup yenilenmek gerçekten gerçek kılanıyor. Biyopolitik bir mevhuma sıkıştırılmış güncelikte, esası hayatı yok etmek olan bir düzenek bina alınıyor. Gelmişimiz, geçmişimiz nasıl ve herhangi koşullarda boğulduysa, eksiltildiyse biz buna 1915 diyoruz, kimisi 1919 diyor, Kimisi için 1920'ler, kimisi için 64'ler, kimisi için 80 ihtilali denilen o nallet gelesince zaman dilimi oluyor. Burada eksiltilirken, buralardan eksiltilirken hayat hakkımız çalınıyor. Nefretten, hiddetten, linçten mülhem ülkenin eksik yediği tamamlanmaya, eskisi gibi taarruzlarla ve bitibiye konuşan, sorgulayan, herkese vurarak, herkesi karşısına alarak, cepheleşerek çekillendiriliyor. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, batıyoruz, çıkıyoruz, büyüyoruz, uyuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, sevişiyoruz, çoğalıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, her şeyi yapıyoruz ama bir türlü bu hallere nasıl geri dönebildiğimizi sorgulamıyoruz. Niye neandertal kadar olamayıp, niye bir hayvan kadar olamayıp da kendimizi hala insan vasfının ötesinde, sanki çok mühim, muhteşem yaratıklarmışız gibi görürken kendimizi sorgulamıyoruz. Dönüp dolaşıp batıç çıkıp ezberlediğimiz artık Allah dediğimiz her ne varsa bugün ilk farsatta yeniden denilen bir biçimlendirme ve gerçekliğe dönüştürülüyor sahilerinde Bu menzilde hayat hakkımız sürültülüyor sevgili dinleyen. Belirliği bariz bir çürüme nesnel kılınıyor. Her adımda ve her eylemde vuku bulan bir taahhüt ya da tasvir değil yaşamın kastın ta kendisi oluyor. Sen ister düşün ister düşünme sevgili psikolog. Ya da sevgili sosyolog şu anda benimle beraber olduğunu bildiğim dinleyicim. Bariz doğrudan hayata kasıt işlevselleştirilirken hayatın ne tadı kalıyor ne tuzu bırakılıyor. Çünkü çürüyoruz. Çünkü cüret tuzu kopmuş kılmayı marifet sayarken bunların hiçbirini kafi görmediğini açıkça ilan ediyor. Bir gün Aladağ'daki meseleyi sömürüyor. Ertesi gün Sert'teki madende yaşanan kırımın üstünü örtbas ediyor. Bunlar da fıtrat, bunlar da takdir ilahi, bunlar da olması gereken şeyler. Bunlar da Allah'ın takdiri. İnsan dediğin şeyin kafasına zekasını veren yaradansa zekasız mıyız biz bu kadar her şeyi de Allah'ın takdirine bırakıyoruz? Aklı esen, aklına esen ya da kendini akıllı zanneden başbakan yardımcısı bir vatandaş var. Kurtulmuş mudur, kurtulan mıdır, kurtulacak mıdır bir şeydir arkadaş kalkıyor diyor ki bu memlekette özgürlük bahsi varsa yani bir özgürlük bahsinden söz edebiliyorsak biz gavura yavur diyebiliriz diyebiliyor. Yavurun adresinin kim olduğunu son derece iyi biliyor. Yavur dediğinde yakalanan PKK gerillası için bu da Hristiyan işte, bu da Ermeni dölü demeyi kendine yakıştırabilenler için o yavur prensibini her yerde her şekilde söyleyerek kendi taahhüdünü yinelemeye devam ediyor. Tıpkı kadın ve erkekte olduğu gibi. Kadına karşı yönelik şiddetten tutun. Bunları konuşan arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlardan öğreniyoruz biz de. Çalık Z raporunda, işte biraz önceki programda olduğu gibi kadınla yanlışmasının örneklerinde ya da gerçek adalette. Biz de kendi sınırlarımız içerisinde böylesi ötekinin ötekisinin ötekisinin ötekisi diye uzayıp gitmekte olan bir sarmalın içerisinde insan nedir sorusu bizatihi ortada duruyor. Özgürlük bahsinden den Sayın kurtulmuş mudur? Kurtulacak mıdır? Kurtulmakta mıdır? Kurtulmuş. Bir şeyler olmuş. Kurtulmuş. Kurtlanmış. Kurtulmuş. <gülüyor> kurtulmuş. Yani en nihayetinde bir noktaya varıyoruz. Özgürlükten bahsederken bile verdiği örnekle bizati nefret söylemini geliştiriyor. Sen çık, sen dolaş, dön, dolaş, bir tebiye yenilen muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. Oraya köprü, buraya geçit, buraya yol döşedik ama biz hala gavurdayız. Çık, evir, çevir, sorgula, tekrardan başladığımız noktanın da gerisindeyiz. Söyleyin bana arkadaşlar, dostlar, hangisi insanlıktır, neresindeyiz insanlığın? Meselemizdir, meselemizdir. Müzik Noor Radio. Aşkarin Polort sayıları Miatek. Noor Radio'dayız. Sesli Meram devam ediyor ve sona doğru yaklaşıyoruz. Malkas Cez Band'den önce Misty, arkasından Tigran, Peştemalcihan, Trio'dan Tenderly. Bu isimler garip gelecektir muhakkak ama Ermenistan Radyosu'nun içerisinde yayınlanmış olan çeşitli kayıtlar vardı. Burada sağ olsun Yerevan radyo hazırlayan Nişan'a da bir selam yollayalım. Onun vasıtasıyla işte keşfettiğimiz sitelerden birinde Takip ettiğimiz bir yayının içerisinde bulmayı Buluşmayı başardık ve Böylesine ilginç deneylerin de Yapıla geldiğini görebildik ee, Belki bağnazca Belki çokça bağırarak konuşan bir program Sesli veren ama işte arada da bir Nefes alabilmek için bu şarkılara Yükleniyoruz, dinliyoruz Hayatlarımızın kendimizden geçtik. Çocuklarımızın hayat haklarının hayatlar altına alınması önemsiz ve sıradan ve normal kılınmakta. Adadağ yangının gecesinde CNN Türk ekranlarındaki bir tartışma programında sunucu arkadaş Sirin Payza'nın sesli müdahalesi rejiyle ortak gerçekleştirdiği olan biteni duyurmamasına karşın tek cümle yeterlidir olan biteni anlatmaya. BBC Türkçe servisinden Selingirit'in haberinde de belirttiğidir aslında bütün bu meramımızda. Ya da burada anlatmaya çalıştığımızda özetleyecek olan. Şöyle ki, yanan yurt binasının önünde güvenlik şeridi çekilmiş. Bütün camlar kırık. Meşhur yangın merdiveninin uzaktan bakabiliyoruz. İçeri girmek yasak. Merdivene çıkan kapı erimiş. Çatı çökmüş. Dibine doğru çekildiğimiz menzil. Bütün bu fecaat sarmanının birlikteliğinde güncellenen bir karanlık bayis zaten. Çoğunlukla akılda yer bile ettirilmeyen, oysa hayatlarımızın nasıl da dönüştürüldüğünü göstere gelen bir tesadüfler düzeni içerisinde yaşamaya çalıştığımız barit olandır. Cürüm birbiri peşi sıra güncellenirken cüret o karanlık istikamet rıza meselinden böylesi kırımlara bir süreklilik halini almaktadır iş bu menzilde. Böylesi bir sağanlıkta hayata yer var mıdır? Sıradanın hayat hakkın nakibeti ne olacaktır? Yitirilenlere bir yas bile bahşetmeyen, aklın kıyısından bile geçirmeyen ülkede her şekilde yenidense ne yazar, her günü gülülük gülistanlık diye ana akımdan duyulursa ne fark eder? Cizir'de geçtiğimiz yıl katledilen ve ailesi tarafından ancak cansız bedeni sokağa çıkma yasana nedeniyle günlerce buzdolabında bekletilmek zorunda kalan 9 yaşındaki Cemile Çağrı'nın babası Ramazan Çağrı. Evlerine yapılan polis baskınıyla ikinci kez gözaltına alınırken Bayiz, şu anlatmaya çalıştığımız karanlık her yerdeyken, yaşamak her ne demektir hatırlıyor musunuz? Hiç anımsıyor musunuz? İnsan neydi? Hayat bahsinin üzerine kocaman puntolarla sansürlenmiştir yazısı sabitlenirken bu ülke, yayın yasakları, engelli siteler, birbirimizden bir haber kitleler yaratırken, söz ses nerededir acaba, her ne haldedir hiç hatırlıyor musunuz? Hiçbirini sorguluyor musunuz? Kacak köyü Yurt müdürü biz Süleymancıyız. Yurttaki kızlarımızın yanması Allah'ın takdiri cümlesini sorgulanmadan olur addedildiği bir günce de ya da Numan Kurtalmış kurtlanmış kurtal kurtulacak bir şey arkadaşın bizde özgürlük bahsi varsa işte gavura gavur diyebilmemizdendir cümlesini kurabildiği bir fı fı fı fı fıtratsızlık, bir akasızlık, bir allahsızlık, kitapsızlık cümlesinde sorgulanmadan uğrad edildiği bir menzilde hayat her neresidir, nerededir, insan kimdir? İnsan denilenin yargısı, aklı, fikri tamamen devre dışında mıdır? Kader, takdir, alın yazısı denilerek kaç kez daha can çürüyebilir? Bir memleket iştahül ettebiliniz mi böyle bir şeyi? Kaç can alınacaktır, kaç can vaat edilecektir, kaç can zapt edilecektir, taciz edilecektir, yok edilecektir? Adana'da çöplükte bir kadın bacağı bulundu. Ayağı, pardon sadece parça ve bir haberde geçti gitti bugün İsmail Saymaz arkadaşın İsmail Saymaz adlı gazetecinin e, hürriyette yayınlanan haberinde 12 yaşında bir çocuğun kolunu kıyma makinesine kaptırması vardı insanlığın neresindeyiz insan nedir sorusunu sormak için yeterince ağır gelecek şeyler Süleymancıların yurdunda 12 yaşında çocuk kolunu kıyma makinesine kaptırıyor ve kolu yok Kader, takdir, alın yazısı denilerek kaç kez daha çürüyebilir ki bir insan? Sahiden hatırlıyor musunuz insan neydi? Kader aşağı, gavur yukarı, yularınız elimizde bayislerinden, çobanlık seremonilerini, kitlelerin yegane ihtiyacı teslimiyet, rıza, tükeniş olarak zilgiledilirken cidden insan neydi? Hatırlıyor musunuz bir kez olsun? Sorguladınız mı hiç. Dülü kapkaranlık kılan aklın bugün şu raddeden ötede bu teamülü yeniden valettiği bir sağanlıkta aslında ne haldeyiz görüyor musunuz? unutmamak için, ezber boğulmak için değil bir kez olsun içimizi çürüteni görüp de ses ediyor musunuz? Ya da ses etmeye cüret ettiniz mi hiç? Gerçekten hatırlıyor musunuz insan nedir? Soruyor musunuz acaba bir kere? Sadece bir 24 saatte yaşatılan utançların ülkesinde vahametin ötesine geçmiş olan bir uzamda sadece bir 24 saatte görülenler başımıza getirilenler bunca barisken bir kez olsun neresinde duruyorsunuz hayatın? bir kez olsun neresindeyken sorgulama ihtimalini söz konusu edip de üzerine düşündünüz tartıştınız hiçbir şekilde kenara çekilmeyecek bir çok doktriniyle yaşıyoruz hiçbir şekilde kenara itilmeyecek bir biçimde haklarımızdan feragat etmemiz sorgulamamız gereken soruşturmamız gereken soruların sorulması elzem olanları unutmamız beklentililiği ve her gün bir 24 saatlik süreç içerisinde yepyeni yıkımlarla beraber yaşıyoruz. Her 24 saatte o yıkım ayrı, bu yıkım ayrı yok etmenin eşiğine bırakılıyoruz ve terk ediliyoruz. Soruyoruz, sormamız lazım. Yarına nasıl çıkacağız, yarına hangi yüzde çıkacağız? Birbirimizden bu kadar hevesliyken, birbirimizi bu kadar ezmeye ve yok etmeye hazır ve hazırken Soruyoruz bakalım kendimizle. Bir başımızda sorgulamaya devam ediyoruz. Dinleyenler biliyor. Ya da dinleyip de bize takdir edenler ya da kulaşanlar ya da anlatmak isteyenler ya da sorgulamak isteyenler bir şeyleri biliyor. Anlattığımız şeylerin hiçbiri yaban ellerde olan şeyler değil. Tam da gözümüzün önünde cereyan ediliyor. Biz bir şeyleri sadece filmmiş gibi seyrediyoruz. Film gibi seyretmeyin. Kayıtsız kalmayın. Sorun. Soruşturun no radyo dayanışma gecesi var bir parti bir etkinlik 10 Aralık 2016 saat 20'de Bigudi'de eğer ki imkanınız olursa yolunuz düşerse de dayanışmak için en azından ayakta kalmaya çabalanan bir radyoya destek çıkmak için sizleri de bekleriz finali yapalım finalde de Chico and Friends'i dinlemiştik en son e, pardon Tigran Peştemel dinlemiştik Best şakata katlı parça gelecek hemen arkamızdan ise Fransa'dan Angel Dickman insana dair sözcüklerini etmeye, şiirlerini paylaşmaya, yorumlarını katmaya devam edecek Nur Radyo'da. Nur Radyo'dasınız. Sesli Meramı dinlediğiniz. Teşekkür ederiz. Teslimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.